Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennemin ateşi daha sıcaktır, keşke anlasalardı.